İbadette Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmak İbadet nedir dedik Öncelikle demiştik La ilahe illallah kelime marası ney La ilahe illallah Arapçasının Açılımı ney İfradullah bil ibabe Ev La me'abude bi hakkin illahu Allah ibadette teklemek e, İbadet sadece Allah subhanehu ve teala yapılıyorsa O zaman Allah'ın dışındakilere yapılan ibadet şirktir Allah'tan başka ne yapmaktır İlah edinmektir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 bu şey, Rejim ayeti açığa çıkıyor. Allah Subhanahu ve Teala bunun bu olay olduktan sonra hangi ayeti indiriyor? Ya ayyuhar rasul la yahzunkellezina yusari'un fil kufri. Minellezina kalu amennâ bi efwahihim ve lem tu'min qulubuhum ve minellezina hadu diye ayet devam ediyor ta işte Maide suresinin bu bizi ilgilendiren etahkumel cahiliyyati yabghun ve men Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar?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 Yani hani ileride gelecek bazıları diyecekler ki bu ayetler Yahudileri ilgilendiren ayetlerdir. Bera İbni Hazret ne diyor? Hadisi rivayet eden sahabi diyor ki Ve bu bütün kafirler içinde nedir? Bu ayetler bütün kafirler için bu ayetler inmiştir. Yine bunun başka bir vuzul sebebini İbni Abbas zikretmiştir. İbni Abbas da ne diyor bu ayetin sebebinde? Diyor ki Yahudilerden iki topluluk vardı. Bu iki topluluk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 Allah da bu ayette ne diyor? Ömerlem yahkum bi mehzenz Allah. Kim olursa olsun? Allah'ın minri hükmetmezse hizmet nese? Faule ikamul kafirun. Faule ikamul kafirun da teşkil ifadelerini görüyorsunuz. Eviniz Arapça bildiğiniz için. Faule ikə. Hum buğul kafir yurun. İşte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Yani onlar kafirler dememiştir Allah subhanahu و ta'ala. İşte onlar kafirlerin.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 İbrahim'in nakli ne diyor? Nezele fil ehlil kitab umme. Bu ehli er kitaba bakında indi fakat Allah Subhanahu wa ta'ala bu hükümlerini yaptı. Bu ümmet için de Subhanahu wa ta'ala bu hükümlerden razı olmuştur diyor Hatani Basri Şimdi bu bizim yanımıza bu şey çıktıktan sonra kafirun zalimun. Demek ki Allah'ın hükümlerinden veli ki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 hayvanların etinden yemiyorsunuz. Sahabenin kafasında bir ne oldu? Sahabenin kafasında bir işgal oldu. Yani. Gerçekten sahabe düşünüyoruz. Cidden biz elimizle kestiğimizi yiyoruz. Allah'ın öldürdüğü hayvanlarını yapmıyoruz, yemiyoruz. Allah hemen ne ayet indirdi? وَاِنْ وَا اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki sizler müşriklerden olursunuz dedi. Bunu kime dedi Allah subhanahu wa ta'ala? Peygamberine ve sahabetine dedi. Eğer siz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 bu anlattığımız konudan gördünüz. Allah'ın kanunlarının dışında kanun çıkarmak, Allah'ın kanunlarını inkar etmektir. Allah'ın dışında e, şirk edilmektir. Allah'ın dışında ortak edinmektir. Böyle bir mecliste oturan insan, Allah bunlara, İnnekum siz o zaman tıp atıp ne yaparsınız? Onlar gibi olursunuz. İmam Kurtu bir bu ayetin tesisinde ne diyor? Kim işte mahsiyet ve küfür işlenen bir toplumda oturursa ve buna da inkar edemezse ne diyor? Er rıda bil kufri küfrün.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 sadece ve sadece Allah'a aittir <gülüyor> hüküm yoktur illa <gülüyor> lillah sadece ve sadece hüküm kimindir? Allah içindir emera en la tabudu illa iya Allah size kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emretmiştir bakın Allah bunun hüküm meselesini nasıl Allah diyor Kur'an'da zalike <gülüyor> dinul kayyumu velakinne ekzeren nârtilâ yâlemûn İşte dosdoğru olan yol nedir? dosdoğru olan din budur fakat insanların birçoğu bilmezler yani birçok insan söyler ki işte ya bu meseleleri ne yapacaksın? Bu meseleleri boş ver. Bu meseleler önemli meseleler değil. Biz kendi işimize bakalım falan. Bakın Allah izil hukmu illa lillaha nasıl anlatıyor? İzil hukmu illa lillaha emara en te'abudu illa iyyah zâlike d-dînul qayyimu velâkinne ekzaran nâsilâ yâlemûn. İşte dost doğru olan yol budur. Dost doğru olan din hükmü sadece Allah'a verildiği dindir. Velâkinne ekzaran nâsilâ yâlemûn. Velakin insanların birçoğu bunu ne yapmazlar? Birçoğu bunu bilmezler.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 hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyorsa o zaman hükümü Allah'tan başkasına vermek, başkasına namaz kılmak, başkasına oruç tutmak başkasına dua etmek, başkasına ibadet etmek gibi bir şeydir ve bu da nedir? Bunlardan küfür olduğunda hiç kimsenin neyi yoktur? İslam üniversite kimsenin hiçbir şekilde bu konuda ihtilafı zaten neydir? Yoktur arkadaşlar şimdi aynı şekilde İslam alimleri bu konuda ne demişler arkadaşlar?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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ ve وَشْتَنِبُ <بُطَّغُط> الْتَاغُوتِ Muhakkak ki biz bütün kavimlere peygamber göndermişizdir. Hepsinin insanları çağırdığı şey neydi? اَنِعْبُدُ ve وَشْتَنِبُ الْتَاغُوتِ <بُطَّغُط> Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan da uzak durunuz. Tağutlardan da beri olunuz. E, eğer mücahidin anlayışına göre insanların Allah'ın kanunlarının dışında başvurdukları, muhakeme oldukları yerler tağutsa o zaman bu tavutların ne yapılması lazımdır? Bu tavutlardan yani kendi nefislerinde cahil ederler ve insanların da bunu ne yapması lazımdır? İnsanların da bunu inkar etmesi lazımdır. Yine aynı şekilde İbn Kayyım Davut'u tanımlıyor arkadaşlar. Et kullu ma min muta'i. İnsanların Allah'a karşı haddini açtığı her şeydir tavut. Ve kullu ma İnsanların kendisine Allah'ın ve Resulünün dışında muhakeme olduğu her şey nedir?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 ra'e'l-munafikin yasuddun anka sud. Ha Mustafa Sabri bu fetvayı nerede veriyor? Naqlu'l-aqli ven nakli ve'l-alemi min rabbil alemin. kitabında bu fetvayı şey Mustafa Sabri bu yazıyor. Reşit Rıza da arkadaşlar bu insanların ne olursa olsun yani Allah ve Resul'ün hükmüne gelin dedikleri zaman yüz çeviren insanların kendilerini ne diye isimlendirirse isimlendirsin.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 işte Efe Hukmel Cahiliyet ayetinin tefsirinde İbn-i Kesir'in tefsirinde ne yapıyor söylüyor. Kardeşi büyük muhaddis Mahmud Şakir İmam Taberi'ye yapmış olduğu taliqte İmam Taberi'nin biliyorsunuz Kufrundune Kufr İbn-i Mujriz'den Taberi'nin rivayet etmiş olduğu iki rivayetin üzerine talik yaparken ilk söze başlarken ne diyor ve inni ebra'u ileyce minebbalale ben diyor sana sapıklıktan sana sığınıyorum. Ben başladım bu ne yani ben sapıklıktan sana sığınıyorum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 Yine aynı şekilde Allah'a Suud'un büyük alemlerinden Sa'di, biliyorsunuz İbnü'l-Seyyib'in de kocası, hepsinin kocası. Çek tefsirinde ne diyor? Alem tara ve min ila Sen sana ve önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Onlar ne yaparlar? Tagut'a muhakeme olurlar. Bu ayette diyor ki